Herkese merhaba, Hemzeminde Damla Özler ve Ufke birliktesiniz. Yapım masamızda ise Feryal Kabil var. Bugün Hemzeminde yine dünyanın dört bir yanından farklı alanlarda sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuşacağız. Genelde kampanyaları hep sözlü olarak anlatıyoruz. Ancak geçen haftadan itibaren artık daha kapsamlı bir fikir edinebilmeniz için üzerinde konuştuğumuz kampanyaların bağlantılarını programla eş zamanlı olarak Twitter.com Mira Manisa Yozgat Rize Adana 6. Çizgi İstanbul adresinden yayınladığımızı hatırlatalım. Konuştuğumuz kampanyaları aynı zamanda buradan canlı olarak izleyebilirsiniz. 17 Mayıs uluslararası homofobi, transfobi ve bifobi karşıtı gündü. Bugün için pek çok kampanya yapıldı tabii. Ancak bir kampanyaya bağlı olmayan tek bir tweet o kadar büyük ilgi çekti ki bugün hemzeminde onunla başlıyoruz. Tweet Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin resmi hesabından atılmıştı ve seferden eve dönen bir erkek askerin gay eşi tarafından karşılandığı anın fotoğrafıydı. Bu aslında çok iyi bildiğimiz klişe bir homecoming yani eve dönüş fotoğrafı. Bu doğal fotoğrafın LGBT bireyler için de var olduğunu gösteren tweet silahlı kuvvetlerin resmi hesabından atılınca haliyle epey ilgi topladı. Tweet'te 17 Mayıs İdaot günü Kanada Silahlı Kuvvetleri LGBT'yi bireylerin insan haklarını destekliyor yazıyordu. E, aslında bu kare çok yeni değil. Dört e, yıl önce film yapımcısı Mike Buanito e, LGBT'yi hakları için bir reklam filmi hazırlamıştı. E, İngiltere ordusundan bir eve dönüş sahnesini içeriyordu bu reklam filmi. Uçaktan inen askerleri eşleri karşılıyordu ve işlerinden bir eşinsel çifte odaklanıyorduk. Burada eşinin önünde diz çökerek evlenme teklifi vardı ve eşcinsel çiftlerin evlilik hakkının tanınmasına çağrı yapıyordu. Şimdi buradaki yeni olan şey bunun resmi bir asker hesabından yani Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin hesabından atılmış olması... E, i̇lginç tabii yani e, doğrudan doğruya böyle bir e, süreci desteklediğini hele e, 17 Mayıs gibi bir günde desteklediğini söylemiş olması. E, güçlü bir kampanya e, ama gücü şeyden gelmiyor. E, yaratıcılıktan gelmiyor. Zamanlamadan geliyor. E, görmeye alıştığımız kodları e, kullanmasından geliyor. Hatta şöyle belki de o dünyada. ...görmeye alıştığımız kodların ötesinde... ...zaten uygulanan kodlar bunlar. Hani e, evlilik teklif etmek vesaire... ...evlenmek gibi. E, dolayısıyla... E, ...burada... E, ...bir zamanlama... ...işte fırsat iletişiminden söz edebiliriz... ...gündeme gelebilmek için. E tabi e, deli gibi de paylaşılmış bir tweet... E, ...bu meselede. Burada tabi ilgi çeken noktalardan bir tanesi de... E, ...askeriyenin kullanılıyor olması... ...hem dört yıl önceki kampanyada... ...hem de bu kampanyada... ...genel olarak... ...tırnak içinde... E, ...genel geçer erkeklik dilinin... ...çok hakim olduğu, özellikle de... ...ataerkil... E... ...baskılamanın çok şiddetli olduğu bir alan militer e, yapılar. E, Kanada enteresan bir ülke tabii çok yakında Başbakan Trudeau da e, mecliste LGBTİ haklarından bahsetti. Yeni bir yasa tasarısı hazırlıyorlar eşcinsel çiftlerin ile ilgili. E, orada ciddi bir dönüşüm var fakat bu dönüşümü başka ülkelerde de özellikle de askeriyenin kullanılarak... ...ya da askeriyenin kendi söz söylediği şekilde görmek epey ilgi çekiyor. Evet öyle yani doğru. <gülüyor> Ama dediğim gibi üstünde çok söylenecek bir şey yok. Fırsat iletişimi e, olarak görüyorum ben bunu. E, şimdi e, üzerinde konuştuğumuz kampanyaların bağlantılarını Twitter'dan da yayınlıyoruz demiştik. E, ben onu bir kez daha hatırlatayım. Bir, e, ilk, e, ilkini geçen hafta yapmıştık. Bu programda o yüzden biraz fazla tekrar ediyor olacağız. Mira altre İstanbul adresini kullanıyoruz. Buradaki mira m -Y r a altre İstanbul adresi. Şimdi bir müzik arası verelim. Biraz erken bir müzik arası olacak ama 17 Mayıs'ın LGBT hareketine destek veren bir şarkı 17 Mayıs'a ve LGBT hareketine destek veren bir şarkı dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz? Dion dinleyeceğiz. 1983 tarihli albümünden True Colors gerçek renkler adlı şarkı. Şarkı sözlerinde gerçek renklerini görüyorum bu yüzden seni seviyorum. Göstermeye korkma gerçek renklerin gök kuşağı kadar güzel diyor Lauper. Heteroseksüel bir pop şarkıcısı olarak hiçbir popstarın olmadığı kadar LGBT'yi aktivizmine destek veren bir şarkıcı Cindy Lauper ve istisnai bir örnek. Şarkıyı dinleyelim sonrasında hemzeminde farklı sosyal fayda kampanyalarını konuşmaya devam edeceğiz. True 94 açık e, 94.9 <gülüyor> Açık Radyo'da hem zeminde Rauf kesemen ve Damla Özlüler'le birliktesiniz. Teknik Masa'da Feryal Kabil. Farklı alanlardan sosyal fayda iletişim kampanyaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sıradaki ve kampanyamız Belçika'dan. Sıradaki kampanya Rauf'un söylediği gibi Belçika'dan. Türkiye'de sıklıkla duymaya alışık olduğumuz bir mesajı var aslında. Maalesef sıklıkla duymaya alışık olduğumuz. 22 Mart 2016'da... E, Belçika'nın başkenti Brüksel, koordine bir terör saldırısının hedefi olmuştu, havaalanı ve metro. Bu saldırıların bir ay içinde kent ekonomisine etkisi inanılmazdı, özellikle restoranların iflas oranı bir anda yüzde 1500 artmış. Belçikalı iki ulusal gazete, Detij ve Lecco, bu durum karşısında Famous Brussels adlı reklam ajansı ile ortak bir çalışma gerçekleştirmişler ve #DiningForBrussels yani Brüksel için akşam yemeği hashtagi ile bir Kampanya başlatmışlar. Ee, hazır hashtag demişken, <gülüyor> <gülüyor> e, şu anda üzerinde konuştuğumuz kampanyada dahil olmak üzere konuştuğumuz tüm kampanyaları Twitter'da e, Mira Alt Çizgi İstanbul adresinden yayınlıyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum. E, Brüksel için akşam yemeğindeyiz ya da Brüksel için yiyoruz e, kampanyasına dönersek kampanya filminde terör saldırılarının ekonomiye olan etkisi anlatılıyor. Biraz uzun bir film reklam filminden ziyade informatif bir film. Restoran ve işletme sahipleriyle röportajlardan kesitler veriliyor ve Belçikalılar kitleler halinde dışarıda yemek yemeleri için çağrılıyor. Kampanyanın online ise insanlar dışarıda yedikleri yemeklerin fotoğraflarını Dining for Brussels hashtag ile paylaşmaya çağrılıyor. Ruf buna benzer çağrılar bizde genelde resmi görevliler tarafından yapılıyor. Ancak burada iki ulusal gazetenin inisiyatif aldığını görüyoruz. Bu bir tür sivil meydan okuma duygusu da içeriyor. Bu kampanyayı nasıl yorumlamalı? Ee, aslında bizde de tam resmi görevliler tarafından yapılmıyor. Ama şöyle söyleyeyim bizdeki karşılığı bunun... Daha çok bu zarar gören ticaretten e, zarar gören ticari e, kurumlar yapıyor. Biraz daha toparlayayım. Ticari kurumlar e, derken şunu kastediyorum. Ticari kurumların oluşturdukları örgütler yapıyor. Yani ticaret odaları, sanayi odaları, turizm e, ile ilgilenen sivil toplum örgütleri ya da me e, meslek örgütleri gibi örgütler yapıyor. Tabii devlet de yapıyor buna paralel olarak. Burada ilginç olan şey bunu e, ulusal gazetelerin iki ulusal gazetenin yapmış olması şeyi çok detaylı bilmiyoruz tabii. Hani bunun arkasında yatan e, Belçika'nın e, devlet örgütlenmesi bizdeki gibi değil e, Be Belçika'nın devlet örgütlenmesi bizdeki belediyelere benziyor Hı. daha çok yani işte e, belediyeler derken de Kadıköy Belediyesi gibi bir şeye benziyor yani daha fazla e, toplumla iç içe daha fazla toplumdan besleniyor toplum tarafından daha fazla denetleniyor Dolayısıyla itki nereden geliyor yani e, gazeteler mi böyle bir şeye başlamışlar kendiliklerinden ve e, Belçika devletinin yanlarına çekmişler yoksa ters yani devlet içinde böyle bir kaynaşma vardı bu gazetelere mi yansımış böyle olmuş veya bu bir kar kar karmaşıklık içinde hepsi birbirinden etkilenerek mi olmuş bunu bilmiyoruz hani e, arka planını çok incelemedik biz kampanyaya bakıyoruz. Yani e, Dining for Brussels hashtaginin e, görsellerinden daha doğrusu taşıyıcı görseli diyelim e, bir tanesi şey. Bir tabağın üzerine e, çatal, bıçak ve kaşık e, konularak yapılmış bir barış işareti. Hı hı. E, dolayısıyla tabak oradaki çemberi e, tamamlıyor. E, bu kampanyada e, aslında bir belgesel yani senin de sözünü ettiğin gibi bir reklam filmi değil. Bir belgesel. Ve belgesel çok dramatik ee, öğeler içeriyor. Yani bayağı bomboş sokaklar. Ee, biraz da tabii İstanbul'dan farklı olarak güvenli bir şehir orası. Sokaklar bomboş ama şeyler kapalı. işletmeler kapalı ama masalar dışarıda. <gülüyor> masalar ve sandalyeler. Ee, böyle hakikaten terk edilmiş şehir görüntüsü veriyor bazı sokaklar. Çok canlı olan sokaklar. Biraz buradan yola çıkıyor. Yani böyle değildik diyor biz. Bizi böyle yapan şey işte bu saldırılardır. İnsanlık dışı e, saldırılardır. E, dolayısıyla insan olduğumuzu tekrar hatırlayalım diyor. E, ve bu hayata geri dönelim. E, elimizden aldıkları şey bizim insani kimliğimizdir, sosyal kimliğimizdir. Birbirimizle olan ilişki kurmamızdır. Elimizden aldıkları bu ilişkiyi tekrar kuralım diyor. Biraz da şey gibi konumlandırıyor. Bu mekanları bir ticarethaneye... Veya işte gelir kaybeden bir şey olarak değil de insanların birbirleriyle karşılaştıkları yerler olarak, karşılaşma alanları olarak tanımlıyor. Karşılaşma alanlarımızı elimizden alamaz e, buradaki vahşet, vahşi saldırılar e, demeye getiriyor. E, bu, bunun sosyal medyadaki çoğalımlarını e, çok da iyi izleyebildiğimizi söyleyemem. Çünkü hani Fransız dilinde ya da e, yerel dillerle e, çoğaltılmış falan mesajlarla gidiyordu. E, oldu ama şunu görebiliyoruz oldukça yaygın bir şekilde sahiplenilmiş e, karşılıkta bulmuş çok hızlıla yani bir gün sonra yüzde on yüzde on beş'ler civarında e, bir artış olmuş bir hafta içinde de e, eski oldukça yakın yüzde seksen civarında bir e, ticari faaliyet kazanımı yeri kazanımı diyelim e, şey yapılmış e, ortaya çıkmış Şimdi e, Avrupa'dan Afrika'ya geçelim. E, yeni bir kampanyadan bahsediyoruz. Cape Town'daki toplu konut bölgesi Cape Flats. Çetelerin faaliyet gösterdiği ve çocukların şiddetle iç içe büyüdüğü bir bölge. Case Güney Afrika yani daha güvenli bir çevre için toplum hareketi. Güney Afrika bir sivil toplum kuruluşu çocukların içinde büyüdükleri bu korkunç şiddet sarmalını kırmak üzere saatçi saatçi Güney Afrika Ajansı ile bir kampanya hazırlamış. Kampanya filmi 30 saniyelik bir film ve televizyondaki şiddet olaylarını seyreden bir çocuğun ağladığını görüyoruz filmde. Dış ses Cape Flats'de yaşayan çocuklar için şiddet gerçektir. Bunun geleceklerini şekillendirmesine izin verme. Şiddet çemberini kır." diyor ve film mesaj atarak bağış yapma çağrısıyla son buluyor. Şimdi kampanya künyesine baktığımız zaman 15 kişilik bir künye var. Ee, kendi deneyimlerimiz bunun yaklaşık 40 kişilik bir ekibe tekabül ettiği anlamına geldiğini söylüyor bize. Ama ee... Evet dramatik ve etkileyici fakat sıradan bir yöntem çok da bilgi vermeyen bir yapıyla karşılaşıyoruz. Kampanyanın web sitesi son derece bilgilendirici ve iyi tasarlanmış. Ama bu film kampanyanın hedefine ulaşmasını sağlayacak bir itki yaratabilir mi sorusu biraz zihnimizde asılı kalıyor. Ya bütünleşik bir kampanyayla karşı karşıya olduğumuz için sadece filmi yargılayarak filmin üzerinden gitmek e, çok e, haklı olmayacaktır. Haksızlık etmemiz neden olacaktır ama e, hani filmi kısaca özetleyelim. Ee, ...şiddet sesleri izliyor bir çocuk televizyonda. Önce televizyonda ne izlediğini görmüyoruz. Ee, sonra çocuğun gözlerinden gelen yaşlar... ...ve o şiddet sesleri üzerinden örülen dramatik örgünün sonunda... ...bize televizyonda da ne olduğunu gösteriyor. Televizyonda çocuğun evde koltukta oturduğu haliyle... ...kendini izlediğini görüyoruz. Bilemiyorum hani belki bizim kültürel kodlarımıza... ...hitap etmeyen bir tarafı vardır. Ee, o yüzden de biz bunu... E, çok yaratıcı bulmuyor olabiliriz böyle baktığında. Yani televizyonun bir ayna gibi kendisinin o anki halini izlettiği bir yere dönüşmesi ve bunun eşlik eden seslerin şiddet sesleri olması. Hani çocuklar için şiddet gerçektir. Hakikatin kendisidir diye bitmesi filmin. Ama bana sorarsan hani bu film bu haliyle çok bir şey ifade etmiyor. Biz burada bir ...etkilenmiş bir çocuk görüyoruz... ...bir mağdur görüyoruz ama... ...bu mağduriyet biraz böyle... ...aşırı duygusallaştırılmış ve gerçekte de... ...bağı tekrar kopartılmış bir mağduriyet. Çocuğun duygu dünyasına bizi... ...davet ediyor gibi gözüküyor ama... ...o duygu dünyasına neden girmemiz gerektiğini... ...gösteren bir şey yok ses dışında. Bir enstrüman yok. Sonunda bir mesaj atma... ...kampanyası, SMS yani. Hı hı. SMS atın ve bağış verin... ...çağrısıyla... E, bitiyor senin de söylediğin gibi film ama e, diğer materyallere baktığımızda web sayfası ve web sayfasına eşlik eden işte dağıtılan el e, föyleri, föyleri diyelim işte el e, ilanları ya da e, ne baktığımızda orada e, oldukça bütünleşik hedefli e, ne yapacağı ne zaman yapacağı nereye yapacağı kime hitap ettiği falan belli gözüküyor biraz hani bu kadar iyi planlanmış bir kampanyanın filminin de böyle olmamasını tercih etmeliyiz diye düşünüyorum tercih <gülüyor> etselerdi keşke yani Şimdi hazır Afrika'dan bahsetmişken e, oradan son bir kampanyayla bitirelim. E, hemzeminde son kampanyamız biraz muzip bir kampanya. E, beyaz kurtarıcı klişesi biz ona bazen müstemleke valisi de diyoruz burada hemzeminde. E, uluslararası karkılığına çevrelerinde zaten epeydir bilinen bir klişe ve hemzeminde de daha önce ele aldığımız bir konuydu. Beyaz kurtarıcımız genellikle kadın, Hristiyan, pek çok vakada Amerikalı ve uluslararası gönüllülük işine yürekten bağlı. Afrika'yı kurtarmaya adanmış bu yüce gönüllü sarışın kızımızın gönüllülüğü ise büyük oranda kendine hizmet ediyor. Ve bir tür poster gönüllüsü olarak tezahür ediyor. Aslında bir arka plan verelim. Bunun böyle olmasının pratik bir karşılığı var aslında. Yani işe yarıyor sonuçta. İnsanların nezdinde çalışıyor. Bu bir yanı işin. Diğer yanıysa yüzyılın başında özellikle bu sömürgecilik hareketlerinde bu uluslarla ya da halklarla sömürülen bölgelerle, topraklarla iletişim kuran ve bu kurduğu iletişimleri insani bazda... Altını çizerek gerçekleştiren bunu kamuoyuna açıklayan önemli insanların da önemli bir kısmının beyaz kadınlardan oluşuyor olması yani. E, orta yaş üzeri işte ellili yaşlarına gelmiş artık biz ona bugün kendisi orta yaş sayılıyor da o günün dünyasında onlar orta yaş üzeri insanlar e, genellikle bunların hikayeleri. ...konuşuluyor, etkileyici olan hikayeler bunlar... ...ve örnek alınanlar da bunlar oluyor... ...tabii çok light bir şekilde bugüne tezahür ediyor... Evet, bu. ...bugünkü tezahür... ...20 yani yaşlarındaki bir folk ...oluyor buradaki ıı, karşılığı... ...şey, yaz tatilinde... Uganda'da çocuklarla fotoğraf çektiren... ...genç kızlara ya da genç erkeklere... ...dönüşmüş vaziyette... ...bir başka durumla karşı karşıyayız işte fotoğraf çektirmek için de oraya gitmek gerekiyor Bence bu da, bu da bir şey. <gülüyor> bu da bir şey şimdi biz daha önce bu kış üzerine hem zeminde konuşmuştuk Bunlar yüzleştirme kampanyaları Aslında ee, insanların size sizin içinizden birinin çıkıp bakın burada bunlar oluyor demesi Hatta biraz daha ileri gitmesi Bunlar olurken ben de buradayım ee, onları bu olanları tersine çevirmek istiyorum demesi ya da daha da ileri giderek bunun suçlusu biziz diyecek cesareti göstermesi. Yani biziz, bizim ulusumuz ya da bizim ülkelerimiz, bizim hükümetlerimizdir diyecek cesareti göstermesi. E, bunlardan bir tanesi Let's Save Afrika e, filmiydi. En zeminde konuşmuştuk. Konuşmuştuk onu. bunu. E, bir e, hani epeyce e, üzerinden gitmiştik ve senin müstemleke valisi dediğin şey aslında biraz e, böyle bir şey. Yani müstemleke valisi sendromu diyelim ona müstemleke <gülüyor> valisi değil de o bölgeye uygarlık getiren yüce gönüllü insanların bu uygarlığı nasıl getirdikleri ve oradaki yoksul, muhtaç insanlara nasıl fayda gösterdiklerini anlatan ağlak kampanyalar bunlar genellikle. Ne? Ve büyükseyen, kendini öne çıkartarak büyükseyen kampanyalar. En yeni kampanya da bir Instagram kampanyası. Socialty Barbie hesabı üzerinden yayınlanıyor. Bir tür ...yeni milenyal narsizmi deşifre etmek üzerine açılan Barbie Saver hesabı. Ee, bu hesap hızla binlerce takipçiye ulaşmış durumda. Evet. Barbie Saver kendi sözleriyle hayatının en büyük kararını bir hafta içinde verip Afrika'ya aşık olan... ...ve bu bahtsız kıtayı kurtarmaya çalışan kurtarıcı Barbie'nin fotoğraflarından oluşuyor. Bu, bu arada bu Saver, Saver nasıl okunuyor? Savior bu... kurtarıcı. Aa, İngilizce evet, mi bu? Evet. Yani. Bizim bildiğimiz Saver. Evet. Bu, bu sanki Fransızca gibi da önümdeki notta. Oradan da geliyor olabilir kökenini Hı -hı. hiç araştırmadım ama kurtarıcı aslında e, en büyük kurtarıcı da biliyorsun İsa... ...Our Savior olduğu için. Hı -hı. Ee, bu hesapta... Böyle bir kodu var yani. Kültürel aslında. bir kodu da kullanıyor kampanya. Hı -hı. Ee, bu Barbie Savior'ın yani kurtarıcı Barbie'nin... ...çeşitli fotoğraflarını görüyoruz. E, Valla şimdi... ...hayatın en büyük kararını bir hafta içinde... ...vermiş bu arkadaş öyle diyor. Çok aşık. <gülüyor> Afrika'ya aşık olmuş. O bir hafta içinde verdiği kararda aslında bir aşk hikayesi gibi şey anlatıyor. Yani Afrika sanki bir insanmış ve o da ona aşık olmuş gibi anlatıyor. Ve birdenbire bu bahtsız kıtayı kurtarması gerektiğini fark etmiş. O yüzden de e, bu kurtarma faaliyetleri içinde de bir takım pozlar var. Fotoğraflar çektiriyor ve o fotoğrafları burada kullanıyor. Yani ne diyeyim e, kampanyaya Twitter'da Mira alt çizgi İstanbul adresinden <gülüyor> ulaşabilirsiniz. Şu anda yayınladık. Evet. Yani burada bir sinizim var, bir ironi var. Yani parodi gibi yani bu gerçekten Zeitung mu yoksa değil mi falan anlayamayacağınız bir şey. Yani şeyle mi dalga geçiyor diyorsunuz ilk başta izlediğinizde. Yani bu buradaki olayın gerçekliğinin farkında olmayan bir takım e, aklı havada e, gençlerle mi dalga geçiyor acaba diyorsunuz. E, evet bir yandan öyle ama bir yandan da çizgi o kadar şey ki hani e, silik ki. Ee, şeylerin altına yapılan yorumlarda da bayağı destek mesajları görüyorsunuz yani evet, ben de onu yapacağım falan diyen insanlar var o kısmını çok bilemedim doğrusu hani bugün bilemedim diyeceğim bir takım kampanyalar fazlaydı galiba şaşırtıcı yani bunlar sahada görülecek şeyler sonuçları ee, niyet ettikleri şey bu durumla alay etmek bu belli oluyor ama ortaya çıkan duruma bakarsanız %50 de bayağı Afrika'da insanlar ölüyor ya biz buna niye destek vermiyoruz diyen insanlar var altında Buradaki fotoğraf kodları vesaire de bir, birkaç tane Barbie bebeğimiz var. Gerçek bebek, oyuncak bebeklerden bahsediyoruz. Onların üzerine işte Afrika ile ilgili dövmeler yapmışlar. Kendi kendi ser, şey, selfiesini çeken bir Barbie görüyoruz vesaire. Yani bir prototipi deşifre etmek üzere yapılan... ...ve bu prototiple ilgili problemleri ortaya koymayı amaçlayan bir kampanya aslında. Ama dediğin gibi kampanyada bazı çizgiler arada sırada bulanıklaşıyor. Sadece bu da değil, e, mesele ne söylediğin değil... Başındakinin ne anladığıdır burada gelmiş oluyoruz. Altta yapılan yorumlarda aslında bambaşka bir şeyin de anlaşılabileceğini görüyoruz. Evet programın sonuna geldik. Bugün hemzeminde ben Rauf Kösemen ve Damla Özgülerle birlikteydik. Teknik basada Ferya Kabil var. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin.